Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi Geceler Diliyorum Hz. Resul'ün örnekliği çerçevesinde Medine'de 11 yıl ana başlığı sunumlarımızın 5.sini bugün inşallah konuşacağız sunacağız bugünkü alt başlık Allah ile insanlar arasındaki engeli kaldırmak İslam'ı hakim kılmak başlığında bundan önceki bölümde özet olarak İnsanların özgürleştirilmesinden söz etmiştik. İslam'ı hakim kılmanın, hangi dine inanırsa inansın, insanların özgürleştirilmesinden söz ederek, onları Allah'la karşı karşıya getirmek, araya başka engelleri koymamak, özgür olmalarını sağlamak olarak ayrıntılarıyla açıklamıştık. İnsanları özgürleştirmenin Kur'an'daki diğer bir ifadesi, Allah ile insanlar arasındaki engeli kaldırmaktır. O zaman insanlarla Allah arasına konan engellerden söz edebiliriz. Bu engeller üzerine konuşabiliriz. Nelerdir? Allah ile insanlar arasına hangi engeller girmektedir? Dil Dil, insanların düşündüğü, akıl ettiği, mantık kurduğu, iradeleriyle karar verdiği, ağladığı, güldüğü, konuştuğu insanlarla, hayvanlarla doğayla anlaştığı bir araçtır. Allah ayetini gönderdiği toplumlara kendi dilleriyle ayetlerini göndermiştir. Elimizdeki Kur'an, Arapça konuşan topluma fasih bir Arapça ile indirilmiştir. Fasih Arapça, yani halkın konuştuğu şekilde, yalın, açık, onları anlamsızlıkların derinliğine düşürmeyecek. Yani insanlar ayetler okurken, insanları anlamsızlıkların derinliğine düşürmeyecek, Arapça. Net. Kur'an'da geçen semboller, imgeler, simgeler, müteşabih, muhkem, bütün anlamlar, bütün ayetler, o dönemde anlaşılacak şekilde gönderilmiştir. Resul devrinde yaşayan Araplar, Eğitim seviyeleri ne olursa olsun ayetleri anlamakta zorluk çekmemişlerdir. Çünkü o ayetler kendi konuştukları diller. Ayetlerde kullanılan tüm semboller, ingeler, simgeler, müteşabih, muhkem anlamlar Arapların kendisine aittir ve kendi dillerine ait olarak gönderilmiştir. Allah'ın ayetlerde kullandığı bütün bu anlamlar onlara kendi dillerine göre bir şeyleri anlatmak için kendi dillerinden seçtiği cümlelerdir, seçtiği kelimelerdir. Bu çok önemlidir. Biraz önce demiştik ki semboller, imgeler, simgeler, müteşabih, muhkem anlamlar demiştik. Nedir bunlar diye baktığımız zaman? Sembol ne anlama geliyor? Sembol duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge anlamına gelir. İmge ise zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey düş, hayal, hülya. Simge ise sembolle aynı anlamda. Müteşabih ise birbirine benzer, birden fazla anlamı olan şey. Yani siz bir kelime söylüyorsunuz, bu kelimeden birçok anlam çıkıyor. Tek bir anlamı yok. Herkes o kelimeden farklı anlamlar çıkarabiliyor. Muhkem, anlamı kesin, açık, kavi olan, yani o kelimenin anlamı başka bir şekilde anlaşılmıyor artık. Tek kelime, tek anlam. Farklı anlamları yok. Bu anlamlarıyla kullanılan bütün mana ve mefhumlar Kur'an'da ayetlerde geçmektedir. Yani ayetler sembolleri, imgeleri, simgeleri, müteşabih ve muhkem anlamları tümüyle içine alan ve o günkü Arapların bu çerçeveden anladıklarını, bu çerçeveden anlayacaklarını ayetlerin de Toplayan ve ayetlerini ona göre gönderen ve bunun adına da Fasih Arapça diyen Allah'ı görüyoruz. Mevcut olan bütün bu anlamları Araplar o gün anlamakta güçlük çekmiyordu. İster şehirde yaşasın, ister da bedevi olarak yaşasın. Fark etmiyordu. Konuşma dillerinde bunlar vardı ve onları anlıyordu. Zira Araplar kendi dillerinde var olan bu anlamları anlamakta hiç zorluk çekmiyorlardı. Çünkü sürekli konuşuyorlardı kendi aralarında. Özellikle bugünkü gibi yönlendirme de yoktu. İşte bugün medya yönlendiriyor işte. Televizyonun karşısına oturuyor insanlar. Belli bir politika doğrusunda insanlar yönlendiriliyor. Veya eline dergileri, gazeteleri veya değişik şeyler alıyor, yönlendiriyor. Bugün öyle bir şey yok. O gün insanlar genelde işte iş vakitlerinde Çalışıyorlar, iş vakitlerinin dışında yemeklerini yiyorlar, işte serinlemek için dışarı çıkıyorlar, gökyüzünün altında sohbetler ediyorlar, eğlenceler düzenliyorlar ve birbirleriyle konuşuyorlar. Konuşurken kullandıkları kelimelerde, kullandıkları simgeler, semboller, müteşarbi ve muhkem kavramların hepsi kendi dillerine aitti ve Allah onların konuşma diline uygun bir şekilde, onların anlama diline uygun bir şekilde fasih yani onların anlayacağı bir şekilde fasihten maksat sadece açık ve sade anlamında değil. Ayetle hitap edilen insanın anlayacağı şekliyle, Fasih demek Arapçadaki anlamları bir başka yana çekelim, ayrımını. Allah'ın orada ayette fasih Arapçayı size gönderdim demesi yani sizin anlayacağınız şekilde, sizin konuştuğunuz dille, sizin hiçbir yabancılık çekmeyeceğiniz, kendinizi zorlamayacağınız bir dille size gönderdim. Ve siz bu konuda hiçbir mazeret üretemezsiniz anlamındadır Fasih Arapça. Eğer Allah bir ifadeyi anlatmak için sembol kullanmışsa, mesela el gibi, mesela ayette Allah, onlar Allah'a ve birbirlerine biat verirken, Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Allah da onlarla biat etmiştir. Burada hem biat, hem el sembolik ifade olarak kullanılırken, ayetin indirildiği dönemde o gün yaşayan insanlar, bu ayet okuduğu zaman oradaki eli de biatı da Allah'ın onlarla biat etmesinde hiç sorgulamadılar. Olduğu gibi o sembolleri kafalarında konuştukları dil çerçevesine aldılar ve tartışmadılar. Olduğu gibi aldılar. Ayeti okuduklarında duyurlarla ifade edilemeyen bir şey belirten bu olayı sembolize ederek anladılar. Çünkü duyularıyla bunu anlatamazlar. Yani Allah nasıl onların eline, elini nasıl onların üzerine uzattı, onlarla nasıl biat etti bunu anlatamazlar. Ama orada bir sembolik ifadeyle bunu anladılar ve tartışmadılar. Öylece kaldı. Artık onlar Allah'ın elini nasıl onların eline uzattı, Allah onlara nasıl biat etti gibi soruları sormadılar. Ancak ilk Müslümanlardan sonraki toplum sembolik ifadelere farklı anlamlar vermeye başladı. Verdikleri anlamlardan hem din çıkardılar, hem de birbirleriyle kıyasaya mücadele ettiler. Mesela o gün sahabe bu ayetleri okuduğu zaman, Allah'tan gelen bu ayetleri algıladığı zaman, hiç tartışmazken, sorgulamazken, kendi sembolleriyle bunları kafasına hıfz etmiş ve anlamını pekiştirmişken, daha sonraki toplumlar başladılar bu ayetler üzerinde tartışmaya. Niye? Çünkü onlar için fasih değildi. Yani sonraki toplumlar için gönderilen ayetler fasih değildi. Onlar çünkü başka semboller kullanıyorlardı, başka anlamlar kullanıyorlardı. Onlar Allah'ın eli deyince farklı sembolik ifadeler kafalarında geçmeye başladı. Bir imge olarak Allah'ın elini, Müslümanların elinin üzerine koyarak biat etmesi, arşa istiva etmesi, yani Allah'ın arşa istiva etmesi vesaire gibi imgelerle belirtilen olaylar, Arapların zihinlerinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya gibi anlamlarıyla teşekkür etmiş, Arapların en büyük düşü, rüyası, hayali, hülyası olan, en güçlü iktidar sahibi Allah'a tapma ve Allah'ın yüceliğine yönelik kavramları yerine oturtmuştur. Yani onlar o ayeti okuduğu zaman, kendi hayallerinde o ingeyle, o ayette kullanılan ingeyle arşa istiva etmek, o ile kendi kafalarında tasarlanan o düşü, o rüyayı, o hayali, o hülyayı nasıl teşekkür ettiler? En güçlü iktidar sahibi, bütün arşa istiva et, bütün arşı yönetiyor, en güçlü iktidar sahibi Allah'a tapma ve Allah'ın yüceliğine yönelik kavramları yerine oturttu. Artık tartışma yoktu çünkü onlar öyle bir Allah'a inanıyorlardı ki, Ondan başka en güçlü iktidar sahibi yok. Çünkü kafalarındaki var olan o imgeye ait semboller ve o anlamlar o şekilde tasavvur ediliyordu o gün. Artık Araplar ayetlerin ışığında Allah ile ilgili hayallerini hülyalarını süsleyen yüceleştirme kavramlarında o günkü fasih Arapçalarıyla doruğa ulaştı. Tatminliğe ulaştı. inanç noktalarında hiçbir Tereddide ulaşmadan, hiçbir tereddidi yaşamadan, büyük bir dinginliği yaşadılar. Ulaşan sonuçta artık insanların tapacakları hiçbir varlık Allah'ın yüceliğine erişemez. Hiçbir rüya, hayal, hülya bu noktada kendini ikna edemez. Resulün arkadaşları ayeti okuduğunda, dinlediğinde, bugünkü Müslümanlar gibi anlamları üzerine birbirlerine düşmekten ziyade ayetlerin ...anlam derinliğinde inançlarını artırdılar. Çünkü, Kasih Arapçanın yönlendirdiği imgelerde gelen ayetler, ...Müslümanların aklında, mantığında, iradesinde, kalbinde yerini bulmuş, ...Müslümanların kalbini dinginliğe ulaştırmıştı. Ayetlerin indirildiği dönemde, anlam çelişkisine düşmeyen Müslümanlar, ...kendi konuştukları dil üzerine gelen ayetlerin, anlamlarıyla kendilerini güçlendirirken sonraki dönemlerde durum değişmiştir. Mekke, Medine Şivesini konuşan Araplara indirilen ayetler, Müslümanlara katılan farklı şivelerdeki Arapların, şivelerinin ortaya çıkmasıyla durumlar karışmaya başladı. Nasıl bugün ülkemizin güneyi, kuzeyi, batısı, doğusu, ortası, aynı Türkçeyi kullanırken, kullandıkları Türkçedeki sembollere, simgelere, imgelere, müteşabihlere, muhkemlere, farklı anlamlar veriyorsa, o gün de Mekke, Medine dışındaki Arapların şiveleri de ayetlerdeki sembollere, simgelere, imgelere, müteşabihlere, muhkemlere farklı anlamlar katıyorlar. Düşünün, Mekke ve Medine'den uzak Arabistan'ın herhangi bir bölgesi, Yemen tarafı veya Irak tarafı veya Hint okyanusu tarafı. O bölgelerde yaşayan Araplar, aynı Arapçayı konuşsalar da farklı simgeleri farklı sembolleri, farklı imgeleri vardı dil üzerinden. Nitekim bugün de öyle. Bugün Arabistan'daki konuşulan Arapça ile Mısır'daki konuşulan, Fas'taki konuşulan, Cezayir'deki konuşulan, Tunus'taki konuşulan, Irak'taki konuşulan, Suriye'deki konuşulan, Katar'daki veya Lübnan'daki veya İsrail'deki veya Filistin'deki konuşulan Arapça aynı Arapça değil. Farklı şiveleri var. Farklı sembolleri farklı simgeleri ve imgeleri var. Müslümanlar Arabistan'ın dışına çıktılar. Irak, İran, Kudüs, Filistin, Suriye fethedildi. Buralarda insanlar Müslüman olmaya başladılar. Böylece Müslümanlara Arap olmayan, farklı etnik kökenden farklı dilleri konuşan insanlar katıldı. Onlar ilk zamanlar Arapça öğrenerek ayetleri anlamaya çalışırlarken sonraki dönemlerde kendi imgelerini kendi simgelerini, sembollerini ayetlerin anlamlarını eklemeye başladılar. Yani mesela düşünün, İran'da bir Müslüman, asıl dili Farsça o Fars diline ait imgeleri simgeleri, sembolleri var veya Suriye o gün Müslüman oldu. Suriye'de yaşayan halkın bir kısmı Romalılardı, bir kısmı yerli halktı. Karışık bir dil kendine göre vardı. Sonra Arapçayı öğrenmeye başladılar. Arapçayı öğrendikleri zaman kendi dillerindeki sembolleri, imgeleri ve o simgeleri düşünmeye başladılar. Çünkü bir dili yaşarken, yani ana dil dediğimiz dili yaşarken, farklı bir dili öğrenmek, o farklı dilin sembolleri yerine kendi sembollerimizi o farklı dile yerleştirmeye çalışmak işgüdüsünü doğuruyor. Bir ailiyet problemi var burada anlamlandırmada. İşte o toplum bu noktada dil üretiminde veya dil seçiminde veya dil tercümesinde bazı şeyleri başarırken anlamlandırmalarda o başarıları tam sağlayamadı. Özellikle Kufe ehli yani bugünkü Irak, dünkü Mezopotamya civarı etkilendikleri Yunan, Roma, Hint ari Fars dillerinin anlamlarındaki imgeleri, simgeleri, sembolleri Ayetleri anlamada kullanmaya başlayınca Müslümanların dil kültürü zenginleşti. Genişledi. Dilde kazanılan zenginlikler Mekke ve Medine'nin Fasih Arapçasıyla indirilen ayetlerin anlaşılmasını yönlendirmeye başladı. Düşünün, Mekke ve Medine'nin çerçevesinde inen, onun şivesiyle inen, o yörenin imgeleriyle, simgeleriyle inen ayetler, daha sonra Kufe ehlinin bakış tarzıyla ki küfe ehli birçok kültürden etkilenmiş, onların bakış tarzıyla oluşan ingelerle, simgelerle anlaşılmaya başlayınca ilk önce zenginleşmiş gibi göründü ama bir şey ortaya çıktı. Ortaya çıkan şey neydi? Artık Kur'an'daki ayetlerde geçen ingeler, simgeler, Mekke ve Medine'nin Fasih Arapçasına göre anlamlandırılma yerine çok kültürlü, çok zengin simgeleri olan farklı kültürlerin simgeleriyle, imgeleriyle zenginleşmiş olan bir dille anlaşılmaya başlayınca o zaman iki kültür arasında, iki sonuç arasında, iki anlam arasında, iki yorum arasında farklılıklar da olmaya başladı. Artık Müslümanlar zamanının diliyle ayetlere anlam vermeye başladılar. Yani her dönem var. Ayetlerin indiği dönem, daha sonra Müslümanların genişlediği dönem, Arabistan'a hakim olduğu dönem ve daha sonra Müslümanlara katılan farklı toplumların yaşandığı bir dönem. Ve herkes kendi dönemine göre ayetlere anlam vermeye başlayınca, ayetler ne olmuş oldu? Ayetler herkesin kendi zamanına göre imgelerini, simgelerini, sembollerini ve müteşavislerini ve muhkemlerini kullanarak ayetlere yaklaştığı bir dönem oldu. Bu durum Mekke, Medine, Yemen, Müslüman ilim adamlarıyla, Irak, Suriye, İranlı Müslüman bilim adamları arasında büyük tartışmalara neden oldu. Çünkü iki kültürün arasında çok fark vardı. Medine, Mekke, Yemen civarı Arapçanın kendi özüne uygun bir bakış tarzıyla ingelerini, simgelerini, sembollerini, müteşabihlerini, muhkemlerini kullanırken anlamlandırırken Arabistan'ın kuzey tarafı, Irak, Suriye tarafları, İran tarafları aldıkları Hint arya Yunan kültürü, İran kültürü ve Yahudi kültürü, İsrailiyet kültürünün getirdiği imgelerle, simgelerle, sembollerle, müteşabihlerle, muhkemlerle ayetleri anlamlandırmaya kalkınca iki kültür arasında yorum farkı, sonuç farkı aşırı bir şekilde ayyuka çıkmaya başladı ve bu ayyuka çıkış büyük tartışmalara neden oldu. İtikatta ve ameldeki mezheplerin, fitillerinin ateşlendiği bu devir gerçekten kültür planında Müslümanlar arasında ciddi çatışmaları, ayrışmaları doğurdu. Şia ile Sünni diye bilinen genel mezhep gruplarının siyasal çekişmeleriyle ayrışmasının dışında kültürel ve dil farkıyla ayrışma bu devirde daha büyük bir önem olarak ortaya çıkmaya başladı. Kur'an'ın ilk yazmaları bugün elinizdeki Kur'anlar gibi harekeli yazılmamıştır. Mesela gözlerinizin önüne Kur'an'ın Arapçasından bir sayfa getirin. Sonra hayallerinizde sayfadaki bütün harekeleri, noktalama işaretlerini kaldırın. Sadece Arapça metnin asıl yazısı kalsın, asıl logoları kalsın. Kur'an'ı hareketsiz okunduğunda, hecelerin seslendirmelerinde, noktalamalarda farklı vurgular yapabilirsiniz. O kalıbı okurken. Farklı vurgular yaptığınızda kelimeler değişiyorsa... Ayetlerin anlamları da otomatikman değişecektir. Mekke, Medine dışındaki Arapların Müslüman olması, Arapça konuşmayan toplulukların Müslüman olması ve Kur'an'ı kendi sembolleriyle okumaya başlamaların neticesinde ayetler farklı anlaşılmaya başlandı, demiştik. Bu karışıklıkları önlemek için Emevi halifelerinden Haccaç, 684 ile 714 arasında iktidarda bulundu. Onun zamanında hareketsiz yazılan ayetlere okumayı yönlendirmek, birbirine benzer okumaları pekiştirmek ve ayrı okumaları engellemek için o Arapça asıldaki yazı logosu üzerine esire, üstün, ötüre dediğimiz semboller yani seslendirmeler eklendi. Noktalama işaretleri eklendi harekeleme diye anılan bu eylem bugün elimizdeki kuranların yazılmasına neden oldu. Resul ve arkadaşları döneminde yazılan Kur'an ayetlerinde harekeleme yoktu ama bugün elimizdekilerde var. Hazreti Osman'ın yazdığı rivayet edilen Kur'an'a baktığımızda orijinali tamamıyla hareketsizdir. Ancak bu çalışmalar yetmedi. Zira hareketlemelerde de görüş ayrılıkları çıktı. Görüş ayrılıkları yaşanırken bu sefer ...Müslüman bilim adamları... ...akaib yani kelam... ...fıkıh, hadis, tefsir... ...ilimlerinde... ...Arapça kelimelere... ...yeni lügat anlamlarını... ...sınırlandıran anlamlar... ...vermeye başladılar. Yani Arapça kelimelerin... ...belirli bir lügat anlamları var... ...fakat bakıyorlar ki bu anlamlar... ...üzerinde çok tartışmalar çıktı... ...herkes ayeti alıyor... ...bir anlamından alıyor... ...onunla kendisini... ...onunlaştırmaya çalışıyor öbürü ki başka bir anlamından alıyor onu olgunlaştırmaya çalışıyor ve böylece herkes farklı farklı noktada ayetleri yorumlamaya başlıyor. Nitekim bugün de bakın aynı sorun yaşıyoruz. Şu anda da toplumumuzda bazı insanlar Kur'an'ı sadece ayetlerdeki lügat anlamlarından hareketle ne yapıyorlar? İşte şu ayet şu anlama gelir, bu ayet bu anlama gelir. işte sözlüklerde böyle geçer, şunlarda böyle geçer falan yerde böyle geçer. Dolayısıyla bütün bu Şimdiki anlayışlar yanlıştır, doğrusu budur şeklinde birbirinden farklı, birbirinden ayrışmayı ortaya çıkaran anlamlar ve yorumlar yaparak günümüzde de mealler, günümüzde de söylemler söylenmeye başlandı. O gün de aynıydı. O gün de bu tartışmalar, bu anlam tartışmalar üzerinde, yugat anlamları üzerindeki farklı anlamlar Medine ve Mekke'nin, Kur'an'ın indiği dönemdeki fasih anlayışının dışına çıkan kültür zenginliğiyle, hasi dışına çıkan ve böylece zenginleşen anlamlarda yapılan ayrışmaları engellemek için o günkü Müslüman bilim adamları fıkıhta, akaidde, hadiste, tefsir ilimlerinde yeni bir dil üretmeyi düşündüler. Yiyip yeni bir dil. Ne yapacaklardı bu dille? Evet, Arapçada geçen anlamlar filanca ayette bu kelime geçiyor ise, bunun farklı anlamları varsa bu anlamların içerisinden doğrusu şudur, bunun dini tabiri budur, bilimsel dini tabiri budur, dini yorumu budur, dini anlamı budur şeklinde bir tanımlama getirdiler. Bu tanımlamanın adına ıstılah dediler, ıstılah. Mesela ayet kelimesi geniş tanımından Allah'tan gelen söze indirgendi. Halbuki ayet çok geniş bir anlamı var, değişik anlamlarda Kur'an'da geçiyor. Fakat ayet dediğimiz zaman hemen bizim aklımıza ne gelecekti? Allah'ın sözü. Peki, ayet kelimesi bir cümle olarak el alındığında, Allah'ın gönderdiği ayet, yani Allah'ın gönderdiği cümle, ayet Allah'ın gönderdiği söz, bir anlam ifade eden söz, ona cümle diyoruz biliyorsunuz. Dediğimiz zaman, her insanın kullandığı bir cümle, ayet olabilir miydi? Arapça kelime anlamına bakarsak, evet olabilirdi. Ama Müslüman bilim adamları dediler ki, biz bundan sonra ayet deyince, insanların kurduğu cümleleri değil, sadece Allah'ın kurduğu cümleyi, gönderdiği cümleyi anlayacağız. Mesela sünnet kelimesi geniş anlamından, Resul'ün söz, fiil ve davranışlarına indirgendi. Halbuki sünnet, ister kafir, ister mümin, fark etmiyor. Her insanın takip ede geldiği adet, örf, gelenek olarak, Arapça lübeflerini geçen bir anlam. Hadis kelimesi keza aynı şekilde geniş tanımından indirgendi, Rasulden gelen haberlere denmeye başlandı. Halbuki hadis, haber demektir. Kimden gelirse gelsin fark etmiyor yugat anlamında. Bunun gibi birçok konuda Arapça kelimelerin geniş anlamları sınırlandırılarak bir anlamda özetlenmeye çalışıldı. Müslüman bilim adamlarının Arapça kelimelere verdiği bu anlamlara ıstılah anlamları denildi. Ben şimdi bu ayet hadis net gibi kelimeleri örnek vererek verdim. Aslında hemen hemen her konuda bu verilebilir. Örnekler çoğaltılabilir. Rasul döneminde gönderilen ayetler lügat anlamlarıyla anlaşılırken bugün ayetler ıslah anlamlarıyla anlaşılıyor. Yani Mekke ve Medine döneminde inen ayetler o günkü halkın, o günkü Mekkelilerin ve Medinelerin konuştuğu dil üzerine iner, ve onlar kendi lugat anlamlarıyla, sözlük anlamlarıyla ayetleri anlarken, bugün tefsir okuyanlar, bugün Kur'an okuyanlar, bugün meal okuyanlar, artık ayetleri ıslah anlamlarıyla anlıyor. Çünkü, ister Arap kökenli Müslümanlar olsun, isterse Arap kökenli olmayan Müslümanlar olsun, İslam diye inandıkları dine, mezhepleri, tarikatları, cemaatleri aracılığıyla inanmakta, Kur'an'ı din bilgilerini bu kurumların dil anlayışına göre algılamaktadırlar. Dikkatinizi çekelim. Bugün Kur'an'a yönelmiş Müslümanları Kur'an'ı anlamaya, dini anlamaya yönelmiş Müslümanları düşündüğümüzde ortada bir gerçek var. Bu gerçek ne? İslam diye inandığımız dine mezheplerimiz, tarikatlarımız, cemaatlerimiz aracılığıyla inanmaktayız ve onların din bilgilerini, bu kurumların ...din bilgilerini, dil bilgilerini, dil anlayışlarına göre algılama. Çünkü o kültür bize atalarımızdan gelmiş... ...ve bu atalarımızdan gelen dil, ıslah dili bize hakim olmuştur. Günümüzün Müslümanı ayetlere, Resul ve arkadaşların konuştuğu... ...fasih Arapça ile yaklaşmamaktadırlar. Günümüzün Müslümanı, Arapça kelimelerden oluşturulan... ...ıslahi anlamların imge, simge sembollerine göre... Ayetleri anlamaya çalışmakla bunlar. Böyle bir durum günümüz Müslümanları ile Allah arasındaki en büyük engel olarak karşımıza çıkar. Zira Allah ayetlerini Fasih Arapça ile göndermişken bugün Müslümanların dilinde Fasih Arapça yoktur. İsterse Arap olsun fark etmiyor. İster günümüzün Arapları, ister Arap olmayanları. Ayetlere yaklaşırken algıladıkları dilin Fasih Arapçasıyla ilgisi yok. Biz şöyle zannederiz. Arapların nasılsa ana dilleri Arapçadır. Öyleyse onlar ayetlere doğru yaklaşırlar. Doğru anlarlar. Hatta Arap olmayan topluluklar Arapça öğrenerek, ayetlere Arapça bilerek daha doğru yaklaşırlar. Mesela ülkemizde işte Türkler var. Diyelim ki Kürtler var. Ana dilleri Arapça değil. Bunlar ne yapıyorlar? Arapçayı öğreniyorlar ve Kur'an okuyorlar. Arapçayı öğrenerek daha iyi Kur'an'ı anlayabileceklerine inanırlar. Fakat öğrendikleri Arapçayla ayetlere yaklaştıkları zaman atalarından gelen dinin, din kültürünün ıslahi anlamlarıyla her ne kadar Arapça öğrenseler de onu anlarken ıslahi anlamların simgelerini, imgelerini kullanırlar, sembollerini kullanırlar. Onun için onların doğru yaklaştıklarını iddia etmek hiç de öyle değildir. Çünkü ister Araplar, ister Arap olmayanlar, Arapçanın konuşma dilini öğrenirler ama ayetlere o konuşma diliyle yaklaşmazlar, yaklaşamazlar. İnandıkları dinin kültürü bunu engeller. Bunun nedeni artık ıslah dilinin, din dili olduğu bilincinin belirgin veya belirgin olmayan şekilde anlayışlarına yerleşmiş olmasıdır. İnsanlar lügati anlamlarıyla Arapçayı konuşsa da iş Kur'an ayetlerini anlamaya gelince bilinçaltı olarak ıslah anlamlar hemen devreye girer ve o anlamları yönlendirmeye başlar. Bugün Müslümanların çoğunluğunun Kur'an'a mezheplerinin, tarikatlarının cemaatlerinin dil anlayışıyla yaklaştığını söylerim. Durum böyle olunca Müslümanların doğru dürüst düşüncelerini dahi bilmedikleri mezhep imamları, tarikat şeyhleri, cemaat liderleri, Allah ile aralarına girmiş olmaktadır. Ancak Müslümanlar bunun böyle olduğunu farkında değillerdir. Mesela bugün meal okuma çalışmaları yapılıyor diyelim. Gayet samimi. Hatta bunu yapanlar, ben tarikata karşıyım da diyebilir. Ben mezhebe karşıyım da diyebilir. Fark etmiyor. Kur'an okuma çalışmaları yapıyor. Bu çalışmaları yaparken, Kendisinde bir din kültürü var. Eline alıp da baktığı sözlükte bir din kültürü var. Eline alıp da baktığı lügatta bir din kültürü var. Eline alıp da baktığı tefsirde, mealde bir din kültürü var. Bu din kültürü ıslah dilidir. Bu ıslah dilinin sahipleri mezheplerdir, tarikatlardır, cemaatlerdir. Cemaatleri reddedersin, tarikatları reddedersin, mezhepleri reddedersin ama... Kültürü sende kalır, ıslah dili sende kalır. O ıslah diliyle, o kültürle, o kültürün özüyle Kur'an'ı, ayetleri anlamaya çalışırız. Dilden reddetmiş olmanın bir şey ifade etmiyor. Çünkü kültürü sende kaldı. Baktığın kaynaklar, elin aldığın kaynaklar orada, o kültürle yazılmış kaynaklar. Bu nedenle insan fark etmeden aynı kültürle bakar, farkında değildir. Onlara Allah'ın dediği gibi, Allah size şah damarınızdan yakındır. O cemaatlere, o tarikatlere, o efendim imamlara inanmayın, o mesleklere inanmayın. Sadece kendinizi kendiniz olarak Allah'a bağlayın dense, o ayetler okunsa ve ayetleri anlayarak Allah'a geliniz dense, Allah ile aranıza hiçbir kişiyi, kurumu, engel koymayınız dense, buna evet diyenler de var, hayır diyenler de var. Yani biz onları kaldıramayız tamamıyla aramızdan diyenler de var. Tamam ben kaldırdım diyenler de var. Fakat her ikisi de o ıstılah dilini kullanmaktadır, fark etmiyor. Günümüzün tefsirleri Yahudi ve Hristiyan kültürü İsrailiyattan kurtulamamaktadır. Üstüne üretilen ıstılah anlamlarıyla ayetler açıklanırken, ayetlerin gönderildiği dönemin anlayışından gittikçe uzaklaşmaktadırlar. Tefsirlerin çoğu rivayet yani geçmişten nakillerle anlam tekrarından ibaret. Çok azı rivayet tefsiri dinlen müfessirlerin yorumlarından oluşur. Rivayet tefsiri, o evet. filanca kaynakta, filanca alim şöyle dedi, filanca alim böyle dedi, filanca alim böyle dedi diye sürekli rivayet olarak gelir. Rivayet tefsiri yapan kişi kendi yorumunun mümkün olduğu kadar yazmaz. Kendi yorumunu yazmadan rivayetleri yazar, başkalarının yorumlarını yazar ve bunların içerisinden birini tercih edebilir. Bana göre bu daha doğru diyebilir bu dirayet değildir. Dirayet tefsiri, başka yorumları değil, başka yorumları nakletse de kendi yorumunu en sonunda farklı bir şekilde ortaya çıkarmaktır. Ne yazık ki Müslümanların tarihinde dirayet tefsiri dediğimiz tefsir çalışması çok azdır. Genelde rivayet tefsiri olarak ortaya çıkmaktadır. Ve rivayet tefsirinde yapılan iş ise genelde ıslah diliyle yapılan tüm yorumların tekrar aynı şekilde nakledilmesi ve Müslümanların kültür tabanının bu şekilde oluşturulmasından ibarettir. Ayetlerin Arapçadan farklı bir dile aktarılması olarak kabul edilen meal çalışmaları, genellikle mezheplerin, tarikatların, cemaatlerin uzantısı olarak ortaya çıkıyor. Günümüzde öyle ilginç bir yapılanma var ki, mezhepleri, tarikatları, cemaatleri reddeden anlayışlar olsa bile meal çevirilerinde, kültürlerinde var olan ıslah anlamlarının etkisindedirler. Bu şartlarda henüz Müslümanların Resul'ün devrinde kullanılan fasih Arapça ile ayetlere yaklaştıkları, anladıkları düşünülemez. Bunun için çok ciddi bir o döneme ait imgeler, semboller müteşabihler, muhkemler çalışması yapılması gerekir. Yani dil çalışması yapılması gerekir. Her ne kadar her meal yazarı bu iddia ile ortaya çıksa da işin derinliğinde ıslah dünyasıyla imgelenen, simgelenen, sembolize edilen ayetler olduğu gibi meal edilmektedir. Bugüne kadar ıslah dilinin dünyasından çıkıp ayetlere anlam vermeye çalışan bir meal ben şahsen görmedim. Bazen birkaç ayet üzerine söylemler olsa da ayetlerin tümü için aynı çaba harcanmamaktadır. Mesela işte bugün salat konusunda, zekat konusunda, oruç konusunda ıslah dilinin Dışına çıkılmış, kendine göre anlam verenler var. Ama o da yeterli değil. O da bilinçsel olmaktan çok daha duygusal bir sonuç doğuruyor. Günümüzde genelde siyasi atışmaların arenası olarak kabul edilen naal çalışmaları, okumaları, kavram tartışmaları ayetleri Fasih Arapça doğrultusunda anlamaktan, anlatmaktan uzaktır. Bu durumda Allah'ın gönderdiği ayetleriyle Müslümanlar arasındaki dil engeli Fasih Arapça ile ıslah Arapçası arasındaki farktan kaynaklanır. Bugün ayetleriyle Müslümanlar arasında ıslah Arapçası girmiş durumdadır. Müslümanlar ıslah Arapçasının dışına çıkmadığı müddetçe, ayetleri Resul devrinde anlayan Müslümanlar gibi anlaması mümkün olmaz. Önce o ıslah hareketinin amacını doğru kavraması gerekiyor Müslümanların, sonra bilinç altından çıkarıp bilim altına sokması gerekiyor. Bakın bu sözümü iyi edin. Bilinç altından yani ıslah Arapçasının etkisinden kurtulup, bilinç altındaki etkisinden kurtulup onu bilim altına sokması gerekiyor. İnceleme alanına sokması gerekiyor. Yani tamamıyla ıslah Arapçasını reddedilirme anlamı da olmuyor. Etkisinden kurtulup onu inceleme alanına sokması gerekiyor. Ayetleri anlamak isteyen Müslümanların öncelikle Arapçaya bilimsel sınır getiren ıslah anlamlarından kurtulup, aklını, mantığını, iradesini özgürleştirmesi gerekiyor. Her ne kadar bu söz ilk anda Müslümanların tarihinden gelen bilgi birikimini dışlıyor gibi görünse de amaç dışlamak değil. Isılah anlamlardan kurtularak özgürlüğe ulaşmak, ıslah anlamları tarihe gömmek olarak anlaşılmasın. Aksine ayetlerin daha doğru anlaşılması için anlamların kölesi olma yerine anlamların hakimi olarak, gügat anlamlarıyla karşılaştırarak Ayetleri anlamaya çalışmak, o çalışmayı öne çıkarmak gerekir. Yani bir ayeti aldık, inceliyoruz. Bu ayeti incelerken kelimeler var. Bu kelimelerin ıslah anlamları var, lügat anlamları var. Doğruyu bulabilmek için her birini görerek ve tarihi araştırma yapıp Medine Arapçasında, o dönemin Medine Arapçasında, Mekke Arapçasında hangi anlamlarda kullanıldığı yönünde bir araştırma yaparak ciddi bir çalışmanın neticesinde bu sonuç verilme. Tabi bunu her Müslümanın yapabileceği bir şey değil. Büyük emek işi yani. Bunu artık günümüzde bu konularda çalışma yapan, sorumluluk hisseden arkadaşlarımızın, yazarlarımızın, çizerlerimizin, bilim adamlarının yapması gereken bir şey. Bunu bütün toplumun bu şekilde yapması gerekir iddiası çok zor olur. Çünkü bu bir emek işi. 1500 yıllık tarih var işin içinde. 1500 yıllık kültür var. Bütün bu çalışmaların arkasından ciddi bir inceleme sonucu, belki de ıslah anlamı ayetin anlatımında ustaca seçilmiş anlam olarak karşımıza çıkabilir. Onun için ıslah anlamların tümünü reddetmek mümkün değildir. Şartlı olmamak esastır. Şartlı olmayan kişi sonuçta ne yapacaktır? Özgür aklıyla, özgür iradesiyle, özgür mantığıyla neticeye ulaşmak için yola çıkacak her bir bilgiyi ıslahı anlamında, lügat anlamında, tarihsel anlamında ve edebi anlamında o gün için. Çünkü o gün bir İslami bilimler diye bir şey yok. Nerede? Mekke ve Medine'de öyle bir şey yok. İnsanların konuştuğu dil var ve bu dil sözlü bir edebiyata dayalı. Sözlü bir edebiyat var ortaya. Şiirler okunuyor, ne bileyim hikayeler anlatılıyor ve bunlar bir edebi dil kullanıyor. Öyle bir durumda sadece dini bilimler çerçevesinde değil, edebi bilimler çerçevesinde de o kelimeler nasıl kullanılmış diye bakmak lazım. Çünkü çöldeki bedevi veya şehirdeki halk o gün bunları bu şekilde kullanıyor. Ve Allah da onlara o şekilde gönderdi zaten. Kendi anladıkları, kendi konuştukları şekilde gönderdi. İslami bilimler dediğimiz şeyler daha sonradan çıktı. Bu çalışmaların amacı ne olmalı? Bu çalışmaların amacı körü körüne bir anlam kabulü yerine bilinçli, bilgili bir araştırma Sonucunda bir anlam kazanma neticesi olmalı. Çünkü hiçbir zaman inanç taklidi kabul etmez. Biz ayetleri okuyarak, onları anlayarak inancımızı gerçekleştiriyor, düşüncelerimizi gerçekleştiriyor, yaşamımızı gerçekleştiriyor isek ve buna da mecbur isek bu hiçbir zaman taklidi kabul etmez. Böyle bir durum. Taklit edilen şey doğru olsa bile doğruyu tahkik inancın temel kuralıdır. İşin özünde bu yeter. Yani biz mesela bir şeyi taklit ediyoruz. Sonuçta doğru. Araştırdık, inceledik, doğru. Yani yanılmamışız. Yanılmış da olabilirdik ama. Şimdi genelde mesela mezhepler tarihi okuduğunuz zaman veya işte meslek imamı diye bilinen kişilerin hayatını okuduğunuz zaman onların verdiği örnekler bu konuda çok yoğundur. Doğru olmama ihtimali üzerine bir inanç olamaz. Taklit edilen şeyin doğru olmama ihtimali var Öyleyse taklit imandan sayılmaz. İman tahkikidir. Özetinde yorumları çoktur. O, bugün ilk anda bazı arkadaşların ben reddediyorum mezhepleri deyip de çıkıp ortaya konuştuğu kişiler hakkındaki kişilerin geneldeki yorumları böyledir. Ve bu çok doğru bir sözdür. Yani inanç şüphesizdir, şeksizdir. Öyleyse taklit edilen şeyin doğru olmama ihtimali varsa orada inanç yoktur. İnanç tahkiktedir çünkü tahkik edilen şey artık doğru olmama ihtimalini ortadan kaldırma eyleminin sonucudur. İnsan ancak tahkikle Allah ile arasındaki engeli kaldırır. Taklit eden kişinin daima kendisi ile Allah arasında bir engel vardır. Taklit en büyük engeldir. Çünkü orada sorusuz, sualsiz, incelemesiz bir kabul vardır. Bu kabulle ortaya konulan şey. Yanlış olabilir. Onun için Allah putperest Araplara veya Yahudilere veya Hristiyanlara işte gönderdiği ayetler bellidir. Onların atalarından öğrendikleri ve yaşaya geldikleri din için şöyle diyor. Ya yanıldılarsa tamam takdir ederek geliyorsunuz. Bir sorgulamanız yok. Doğru olarak hepsini kabul etmişsiniz. Ya yanlışsa ya yanıldılarsa atalarınız sorusuyla onların aklına, iradesine, mantığına seslenmektedir. Bu ayetlerden giden o değerli bilim adamları da aynı şeyi söyleyerek taklit edilen şeyin doğru olmama ihtimaline karşılık tahkik, inancın temel bir kuralıdır. Çünkü tahkik, Allah ile insan arasındaki engeli kaldırır. Taklit, Allah ile insan arasındaki engeli sabitleştirir. İnsan tahkiki inanca, tahkiki Yaşama geçtiğinde mezheplerin, tarikatların, cemaatlerin egemenliğine değil aksine inancını mezheplere, tarikatlara, cemaatlere hakim kılmış olur. Eğer taklidi bir inanca, taklidi bir yaşama sahip olursa mezheplerin, tarikatların, cemaatlerin egemenliğini inancına, yaşamına hakim kılmış olur. Halbuki herkesin hemen hemen evet dediği şey şudur. Tarikatlarında, mezheplerinde, cemaatlerinde görüşleri Allah'ın ortaya koyduğu ayetlere terse reddedilir, ayetlere uygunsa kabul edilir. Değil mi? Herkes evet der. Peki bu evet sözü ne ile değer kazanacak? Bunu söyleyen kişiler tahkikle bunu yapıyorlarsa değer kazanacak. Taklitle asla bu değeri kazanmayacak. Bir Müslümanın inancımı mezheplere, tarikatlere, cemaatlere hakim kılması demek, bir Müslümanın inancını, mezheplere, tarikatlere, cemaatlere hakim kılması demek, Allah ile kendisi arasındaki engeli kaldırması demektir. Müslümanların kurduğu veya kuracağı devlet, Allah'ın ayetlerini temel esas almayıp, mezhep, tarikat, cemaat anlayışlarını hakim kıldığında, Allah ile devlet, Allah ile insanlar arasında mezhepleri, tarikatleri, cemaatleri engel kılmıştır. Bu cümleye iyi dikkat edin. Bu cümle önemlidir. Yani Müslümanların kurduğu veya kuracağı devlet, Allah'ın ayetlerini temel, esas almayıp mezheb, tarikat, cemaat anlayışlarını topluma, devlete hakim kıldıysa, Allah ile devlet, Allah ile insanlar arasında, toplum arasında mezhepleri, tarikatleri, cemaatleri engel kılmıştır. Çünkü böyle bir durumda Müslümanların kurduğu veya kuracağı devlet Allah'ın istediği adaleti gerçekleştiremeyecek, hayata Allah'ın ayetlerinden bakamayacak, mezheplerin, tarikatlerin, cemaatlerin anlayışından bakacaktır. Bir mezhebin devletin temel yasaları olarak kabulü hatta diğer mezheplere bünyesinde izin vermesi Allah'ın adaletini sağlatmaz. Zira bir mezhebin, diğer mezheplere bünyesinde izin vermesi demek, insan iştihatlarından oluşan mezheplerin diğer mezheplere karşı üstünlüğünü ilan etmektir. Yani, bir insanın iştihadını diğer insanın iştihadına üstün görmektir. Halbuki, ne iştihatlar birbirinden üstündür, ne de mezhepler birbirinden üstündür. Eğer bir toplum kendi iştaatlarını veya mezhebini diğer iştaatlardan, mezheplerden üstün görerek diğer mezhepler üzerine egemen kılarsa, bu durum insanın insana üstünlüğünü kurmak olarak değerlendirilecektir. Çünkü iştaat insani bir görüştür, diğerini de insani bir görüştür. İnsani görüşlerin birbirine üstün kılınması veya hakimiyet kurulması insani görüşlerde insanların insanlara egemenliğini ortaya çıkıyor. Halbuki, tevhidin ana özü nedir? Hiçbir kul, başka bir kula kulluk yapamaz. Sadece Allah'a kulluk eder. Peki, bir mezhebin diğer mezhebe üstünlüğü ne demektir? Kulların kullara egemenliği demektir. Çünkü mezhep görüş demektir, insan görüşü demektir, iştahat görüş demektir, İnsan görüşü demektir, mezheplerin ve iştahatların oluştuğu bir topluluk hukuku diğer mezheplere, diğer insanlara üstün kılındığında Allah'ın ayetleri bu konuda baz alınmadığında kullar kullara köle edilmiş demektir. Halbuki hiçbir insan diğer insandan, hiçbir insan görüşü diğer insan görüşünden üstün değildir. Allah katında bütün insanlar eşittir bu eşitliği ancak iman ve takva sahibi olmak değiştirir. Ayetler böyle söylüyor. Allah diyor ki ancak aranızdaki fark inancınız ve takvanızdır. Akserde hepiniz yarattığım kullarımsınız ve eşitsiniz. Her iştahat insanın zanlı galibidir. Gerçek değildir. Zanlı galip demek bir sürü zan içerisinde kişinin kendi içinde var olan bir sürü zan içerisinde galip gelen Zandır iştahat. Onun için onun iştahatın bilimsel tarifi budur. Özet olarak. Bilimsel tarifi, iştahat insanın zanlı galibidir. Bir konuda, bir insanda farklı fikirler, farklı düşünceler varsa, oluştuysa, bu düşüncelerin içerisinde en üstün çıkanı iştahatıdır. Ona karar verir. Halbuki, iştahadi olarak karar veren kişinin kafasında o konuyla ilgili birden farklı hüküm vardır, birden farklı yorum olmuştur ama o bu yorumu seçmiştir. Hiçbir iştaa sahibi kendi iştaatının kesin olduğunu iddia edemez. Ki etmemişlerdir zaten. Tarihe baktığımız zaman hiç bir imamı kendi iştaatlarının kesin olduğunu iddia etmemişlerdir. İnsan görüşlerinin gerçekliği Allah katındaki hesapta belli olacaktır. Yani biz Müslüman olarak Hepimiz belli bir görüşe sahip olabiliriz ayetlerin dışında. Ayetler Allah'ın bize önerdiği şeyler ve bildirdiği şeylerdir. Ayetlerin dışında birçok konuda biz farklı düşüncelere, farklı görüşlere sahip olabiliriz, farklı kararlar verebiliriz. Bunlar bizim zanlı galiplerimizdir Kendi iştahatlarımızdır, kendi mezheplerimizdir. Mezhep zaten görüş demektir Arapça kelimenin karşılığı. Bu görüşlerin, bu iştahatlarımızın Zanlı galiplerimizin gerçekliği huzurdaki, öbür taraftaki hesapta belli olacaktır. Yani Allah orada, Ya Rabbi ben elimdeki imkanlarda bunları düşündüm, bunları yaptım, bunları söyledim, bu yorumlara ulaştım, bu kararları verdim dediğimiz zaman, Rabbimiz doğru dediği zaman doğrudur. Orada belli olur. Kişi dünyadayken bunların mutlak doğru olduğunu Allah'ın onayını bilmeden asla bilemez. Aynı şekilde bir tarikatın, bir cemaatin kendini üstün görerek devlete kendi tarikat ve cemaat anlayışını egemen kılması, diğer tarikatlara, cemaatlere bünyesinde izin verse de Müslüman devletin yapacağı bir şey değildir. Bir mezhebin devletin temel yasal olarak kabulü, hatta diğer mezheplere bünyesinde izin vermesi adaleti sağlatmaz. Zira bir mezhebin diğer mezheplere bünyesinin izin vermesi demek insan iştahatlarından oluşan mezheplerin diğer mezheplere karşılığını, karşı üstünlüğünü ilan etmesidir, dedik. Tüm bunları anlattık. Neticede, nereye varıyoruz? Müslümanların kuracağı devlet, Müslümanların kuracağı devlet, mezheb, tarikat, cemaat anlayışlarından uzakta sadece Allah'ın ayetlerine dayalıdır. Öyle olmalıdır. Müslümanların kuracağı devlet, mezheplere, tarikatlara, cemaat anlayışlarına karşı bağımsız. Hepsini Allah'ın ayetleri çerçevesinde kabul eden, onlara özgürlük veren, böylece Allah'ın adaletini sağlayan olmalıdır. Yani Müslümanların kuracağı bir devlette tarikatlar yok edilmez, mezhepler yok edilmez, cemaatler yok edilmez. Onlar toplumun içerisinde var olan şeylerdir. Fakat devlet, ayetleri esas alarak o ayetler çerçevesinde onlara sınır çizer. Müslüman bir devletin, Müslümanların kuracağı bir devletin yapması gereken budur. Bir tarikatın, bir mezhebin, bir cemaatın egemenliğine girmesi yerde ayetleri esas alarak tarikatlara, cemaatlere ve mezheplere egemen olmasıdır. Müslümanların kuracağı devlet yöneticilerinin bir mezhebi, bir tarikatı, bir cemaati olsa da devlette görev aldıklarında hükümlerini sadece Allah'ın ayetleri doğrultusunda gerçekleştirecekler, buna söz verecekler ve buna biat isteyeceklerdir. Nisa suresinin 58-59. ayetlerini hatırlayalım. Hiçbir zaman mezheplerinin, tarikatlerinin cemaatlerinin anlayışlarını topluma hakim kınmayacaklardır. Böyle yapmazlarsa mezheplerinin, tarikatlerinin cemaatlerinin tarafını tutmuş, yani yanlı davranmış, böylece adaletten sapmış olurlar. Yani hükümlerinde kendi tarikat anlayışını, kendi mezhep anlayışını, kendi cemaat anlayışını hakim kılar ve toplumun bir kesimine pay verir, diğer kesimini de kendi uhdesinde bağımlı olmaya zorlarsa o zaman adaletten sapmış olur. Geçmişte Müslüman toplumdan siyasi nedenlerle şia ayrılmıştır. Bugün sünni mezhepler olarak bilinen Hanefilik, Şafilik, Hanbelilik, Malikilik, tarihsel açıdan incelendiğinde mezheplerin kurucusu olarak bilinen İmam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Marik, İmam Ahmet bin Hanbel Şahan'ın karşı çıktığı iktidarlara ki bunlar bugün sünni iktidar olarak tanımlanıyor aslında değil bu imamlar da karşı çıkıyorlardı. Yani bugün Şahan'ın o dönemlerde karşı çıktığı Emeviler, Abbasiler bugünkü bakış tarzından onlar sanki Sünni iktidarlarmış gibi algılanıyor. Aslında öyle değil. Aslında baktığımız zaman, bugün Sünni mezhep kurusu olarak bilinen İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel gibi imamlarda o Emevi saltanatlarına, o Abbasi saltanatlarına karşıya çıkan, onların zindanlarında mücadele veren, onlara karşı mücadele veren, hatta iki tanesi zindanlarda şehit olan imamlardır. Ve hatta İmam Ebu Hanife, Şia'nın ayaklanmasında Şia imamlarından Zeyd bin Zen'in abidine biat veren, ancak kendisinin savaşa katılamayacağını mazeretiyle bildiren ve bir maddi yardım gönderen kişidir. Daha sonraki yıllarda, bu imamların mezhepleri Sünni mezhep olarak bilinirken, devirlerine karşı çıktığı iktidarlar olan Emevi ve Abbasi imparatorlukları da sünni olarak tanımlanmışlardır. Halbuki gerçek böyle değildir. Bugün olduğu gibi o dönemlerde de birçok Müslüman, bilim adamı devletle de görev almıştır. Mesela Abbasiler bünyesinde, Emeviler bünyesinde bugün sünni bilinen fıkıh alimleri görev almıştır. Ama onların görev alması o iktidarların sünni olduğu anlamına gelmez. O görev alan fakihlerin görev aldıkları devlette mezhebi görüşlerini yansıtıp yansıtmadıkları tartışılır. Emevi ve Abbasi hanedanlarına görev olan Müslüman fakihler, ilim adamları bugün sünni diye tanımlanırken yönetimler de sünni olarak tanıtılıyor. Yanlış bir temayülle. Ancak Emevilerin Abbasi'lerin sünni olduğu tartışmalı. Mezheplerinin de ne olduğu net değil. Yani Emevi hanedanlarının veyahut da Abbasî hanedanlarının mezheplerinin ne olduğu net değil. Müslümanların hilafetini elinde tutan son devlet Osmanlı hanedanı devlet sisteminde mezheplere karşı bağımsız toplumun eğitilmesi hukuksal yaptırımı konusunda Hanefi ve Şafii mezheplerini oluşturduğu Yeniçeri ocaklarında da bektaşiliği egemen kılmıştır. Şimdi Osmanlı'yı şöyle bir incelediğiniz zaman Osmanlı hanedanı, sultanları sünni değildir. Öyle zannederiz biz. Onlar sünni bir mezheptedir zannederiz. Sünni değildir. Kendilerine göre bir uygulaması vardır. Çıkara yönelik, iktidarın çıkarına yönelik bir uygulamaları vardır. Hatta çok ciddi bir şekilde araştırdığınız zaman şunu göreceksiniz. Hilafetin gelişinden sonra şehir İslamlık diye bir makam ürettiler. şehir İslamlar, devletin... İşte bugünkü Diyanet gibi, Diyanet de zaten Şeyhülislamlığın bir uzantısı gibi, Halife'ye bağlı yani Osmanlı Sultan'la bağlı. Şimdi bugünkü gibi belli bir yaş sınırında emekli olmak yok eskiden biliyorsunuz. Kişiler ben yeter bu görevde artık yapamayacağım diyesiye veya ölünceye kadar görevini sürdürüyorlar. Şimdi bakıyorsunuz, Şeyhülislamlık başladığı dönemden itibaren, Osmanlı padişahlarının sayısına bakıyorsunuz, bir de Şehirüslamların sayısına bakıyorsunuz, en az beş katı sayısal olarak. Yani padişahlar işine geldiği gibi fetva vermeyen Şehirüslamları götürmüşler. Şehirüslamlar medreselerden seçiliyor, müderreselerden ama Osmanlı sultanı istediği fetvayı alamazsa götürüyor. Hepsi bu. Çünkü onun sunduğu bir mezhebi görüşü veya hükmü kabul etmiyor. Boyunları vurdurulan, görevinden az verilen İslam maalesef çoktur. Osmanlı'nın dine bakış tarzında sultanların dini farklıdır, mezhebi farklıdır. Ve onlar öyle bir yönetim teşekkül ettirmişlerdir ki Avrupa halklarından topladıkları, Yeniçeri yaptıkları çocukları bektaşilik üzerine yetiştirmişlerdir Yeniçeri Ocaklarında. Toplum kendi iç yapısında Anadolu'da, Güney Anadolu'da, ve Irak'ta, Suriye'de veya diğer yerlerde mezhepleri hanefi ve şafilik üzerine yürümüştür. Genelde Türk kökenliler hanefidir, Arap ve Kürt kökenliler şafidir. Baktığınız zaman, genelde yani, yüzde yüz manasında söylemiyorum. Bunun da tarihsel nedenleri vardır tabi, o ayrı bir konu, ona girmeyeceğim burada. Kısaca Osmanlı hanedanından söz ettiğimizde, karşımıza kendilerini mezheplerden bağımsız gören, saltanatlarını kabul eden mezheplere hak, kabul etmeyen mezheplere batıl ilan eden bir devlet anlayışı vardır. Osmanlı'nın yapısı budur. Kendilerini mezheplerden bağımsız görmüşlerdir. Kendilerine tabi olanlara hak demişlerdir. Kendilerine karşı çıkanlara da batıl demişlerdir. Aynı şeyi Abbasiler de yapmıştır. Aynı şeyi Emeviler de yapmıştır. Kendilerini destekleyen fıkıh imamlarına hak demişlerdir desteklemişlerdir. Kendilerine farklı şeyler söyleyen, kendilerini eleştiren imamları da cezalandırmışlar, cezaevlerini atmışlar, işkence yapmışlardır. Onları batıl ilan etmişlerdir. Bugün Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet bin Hanbel'in başlarına gelen bunlardır. Bakın tarihlerine, hayatları mücadele içinde geçer, zindanlar içinde geçer, mevcut ilafetlere karşı mücadele içinde bir hayatları vardır. Bu mantık değişmemiştir yani. Toplumsal uygulamasında ise farklı uygulamalarıyla öne çıkan bu toplumsal yapı bugünkü Anadolu, Irak, Suriye, Mısır civarında Hanefi ve Şafii mezhebi ağırlıkta iken Arabistan, Yemen civarları Maliki Hanbeli mezheplerinin toplumsal ağırlığı egemen olmuştur. Ancak Osmanlı'nın başı hemen her zaman Maliki Hanbeli mezhebini uygulayanlarla derde girmiştir şöyle Osmanlı'nın tarihine baktığımız zaman başından beri o Arabistan civarında ve güneyinde yaşayan Maliki ve Hanbeli mezhebine bağlı toplumlarla hep başı derde girmiştir. Osmanlı kendine karşı çıkanları batıl ilan etmiştir. Osmanlı devletinin vahhabi tanımlaması bilimsel mezhep ayrışması değil siyasi iktidar çekişmesinden ibarettir. İşin aslında Osmanlı'nın Türklerin eski dini Şamanizm ile birleştirdikleri İslam anlayışına Hicaz ve Yemen bölgesinde yaşayan Müslümanların Arapların tarihsel geleneğini İslamla bütünleştirerek Osmanlı'ya karşı çıkışından ibarettir. İşin özünde bu yatar. Yani bugün Osmanlı'daki Arabistan'a bakış tarzındaki esas temel nokta Osmanlı kendi Anadolu toplumunda oluşturduğu ve Türklerin eski Şamanizm diniyle bütünleştirdiği, birleştirdiği bir Müslümanlık yaşam sistemiyle Arabistan'daki Arapların atalarından gelen, geleneksel kültürle birleştirdiği din yaşam sistemi çatışmıştır. Bu çatışmanın uzantısı olarak da hem siyasi, hem dini, hem mezhebi kavga başlamıştır. Bu kavgaların arkasından Araplar Osmanlıyı kafir ilan etmişler, Osmanlılar Arapları sapık ilan etmişler, kafir ilan etmişler bu tanımlamalar hala günümüzde devam ediyor. Yine bugün hak mezhep dört tür anlayışı bilimsel mezhep ayrımından değil, Osmanlı'nın siyasal görüş farklılıklarından doğmuştur. Osmanlı hakim olduğu bölgelerde bölgelerle ilim metreseleri Hanefi, Şafii ağırlısıdır. Yani Osmanlı nerede hakimse oralarda Şafii ve Hanefi mezhebi o metreselerde ağırlık kazanmıştır. Toplumsal organizasyonları sağlayan tarikatların büyük bir bölümü Hanefi ve Şafii ağırlıklıdır. Ancak kendilerini, Türklerin eski dini şamanizmle bütünleştiren bütünleştirilen Bektaşi ve Alevilere ait tarikatlar, Osmanlı'nın askeri sisteminde egemen olmuşlardır. Bu etkenlik, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de sürmüştür. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ülkeye egemen kıldığı, kılmak istediği İslam anlayışı, Bektaşi anlayışından ibarettir. Bektaşi anlayışının Alevilik'ten farkı, Bektaşiler Hanefi ve Şafi anlayışlarıyla sıcak tartışmalara girmez. İslam'ı uygulama noktasında Hanefi mezhebine yakın olurlar. Yani Bektaşi gider, Hanefiler gibi namaz kılar, oruç tutabilir, namaz kılabilir, camiye gidebilir. Aleviler bunu yapmaz. İran, Şia'nın Caferi mezhebini topluma hakim kılarken bünyesinde daima Farklı mezhepler olmuştur. Ayetullahların topluma egemen olduğu anlayış her zaman sürmüştür. 1979 İran devrimi her ne kadar Müslümanların şaha Amerika'ya karşı ayaklanmasıymış gibi görünse de asıl da devletin yapılanmasında ayetullahlar her zaman topluma egemendiler. Şahlara görev veren, onların görevlerini geriye alan ve geri almaya kalkan daima ayetullahlardır. İran devrimi aslında devleti yöneten Şah'a karşı değil. Onu destekleyen Ayetullah'lara ve Amerika'ya karşı yapılmıştır. Yani Ayetullah'ların dine bakış tarzıyla veya olaylara bakış tarzıyla bir farklılaşma doğmuştur. Bugün Hümeyni'nin veya şeriat medanının veya devrimi gerçekleştiren halhalinin bakış tarzı ile Amerika'ya taraftar Şah'a destek veren Ayetullah'lar arasındaki bakış tarzından kaynaklanır. Farklıdır bunlar. Osmanlı, Selçuklu dönemlerine bakıldığında Anadolu'da yaşayan Müslümanlarla İran arasında tarih boyunca ciddi çatışmalar olmamıştır. Osmanlı ile İran arasında bilinen en ciddi çatışma, savaş, Yavuz Sultan Selin ile Şah İsmail arasındadır. Kaldı ki Şah İsmail, Fars kökenli olmayıp Türk kökenli. İran'ı ele geçiren Şah şey İsmail, her zamanki gibi Türklerin kendi aralarında gerçekleştirdiği egemenlik savaşlarından birini gerçekleştirmek üzere harekete geçmiş, Yavuz tarafından yok edilmiştir. İran bugün tarihinden gelen gelenekleriyle Caferi mezhebinin bütünleştirerek devletin temel yasası yapmıştır. İran toplumunda farklı mezhepler var. Farklı mezhepler yönetimde İran'ın resmi hukuku olan Caferi mezhebine tabidirler. Böylece İran İslam Cumhuriyeti denildiğinde bir mezhebi görüş diğer mezheplere üstün ilan edilerek Allah Resulü'nün örneklediği Medine devletinin özelliklerinden ayrılmış, sapmıştır. Bugün mezheplerden, tarikatlardan, cemaatlerden bağımsız bir devlet anlayışı Müslümanların düşüncelerinde, iddialarında yok gibidir. Müslümanların yaşadığı her yerde Müslümanlar devlet fikrini ortaya attıklarında, devlet fikrinin arka planında ya mezhebi, ya tarikatçı, ya da cemaat anlayışları vardır. Zaten Müslümanların cemaat anlayışları da genelde ya mezhebe ya da tarikata dayanmaktadır. Her ne kadar Müslüman dünyasının anlayışına Mısır kaynaklı ihvani Müslümin ve Pakistan kaynaklı cemaati İslami hareketi etki etse de Müslümanlar toplumlarından edindikleri farklı mezhep, farklı tarikat anlayışlarına sahiptirler. Bugün bu iki hareket dünyada Müslümanları harekete geçirmiştir. İhvan-ı Müslüm'in ve Pakistan'daki cemaati İslami, Meydud'un egemen olduğu cemaati İslami ve hasan el Elbenna'nın, Seyyid Kudub'un ve diğerlerinin egemen olduğu İhvan-ı Müslüm'in. Müslümanları mevcut durumdan kurtuluşa doğru bir harekete geçirmişlerdir. Ama bu hareketlerde mezhep ve tarikat anlayışlarından çok uzak değillerdir. Bu nedenle Müslümanlar iktidara doğru yürüdüklerinde hemen arka planlarındaki mezhep ve tarikat anlayışlarının hakimiyeti gündeme gelmektedir. Yani bu hareketlerden etkilenen, bu hareketlerdeki düşüncelerden etkilenen Müslümanlar kendilerine bir devlet düşündükleri zaman bir bakarsınız o devletin yapılanmasında ne vardır? ya Bessebi bir anlayış ya da tarikatçı bir anlayış vardır. Günümüzde Müslümanlar toplumsal yapılaşmalar gerçekleştiriyorlar. Toplumsal yapılaşmaları ilk anda toplumun hepsini kuşatacak şekilde başlıyor. Mesela bir toplumsal hareket başlıyor. Bu toplumsal harekete baktığımız zaman söylemine toplumun bütün hepsini kuşatacak şekilde başlıyor. Söylemler o noktaya geliyor. Ancak güçlendikçe yapılaşmada görüntü değişmeye başlıyor. Güçlendikçe yapılaşmaya mezhebi görüşler, tarikat anlayışları girmeye başlıyor ve güçlendikçe mezhebi görüşlere sahip olanlar, tarikat anlayışlarına sahip olanlar, o toplumsal yapılanmaya, egemen olmaya başlıyorlar. Bu durum en çarpıcı şekilde yapılaşma içinde tepeye doğru mevki, makam tırmanışında görülüyor. Eğer yapılaşma içinde birilerinin yükselmesinin devam ettiğini, diğerlerinin de yükselmediğini ve hatta geriye doğru gittiğini gördüğünüzde bilin ki orada mezhep ve tarikat anlayışları hemen devreye girmiş, birilerini yükseltmeye başlamış, birlerine de engel olmuştur. Yarına hazırlanan Müslümanların İslam adına, yarına hazırlanan Müslümanların Allah'ın ayetlerinde belirttiği Resulün Medine'de örneklediği devlet modelinin özlerini iyi kavramaları gerekir. Yani bugün gerçekten Müslümanlar yarına, bütün topluma, Müslümanlara ve dünyaya adaleti gerçekleştirecek bir devleti düşündüklerini söylüyorlarsa, iddia ediyorlarsa ve iddia noktasından gerçekten bir hayata geçirmeyi düşünüyorlarsa, o zaman o devlet modelinin özünü çok iyi kavramaları gerekir. Resulün Medine'de oluşturduğu devlet fikrini ve devlet modelini çok iyi kavramaları gerekir. Resulün Medine'de örneklediği devletin özünde, tarikat, mezhep, cemaat anlayışları değil, Allah'ın ayetleri egemendir. Bugün Müslümanların bu yönde bilgilenmeleri, bilinçlenmeleri, yürüdükleri Allah yılının temeli olsa gerekir. Ancak o zaman, Allah'ın adaletini gerçekleştirmek için Müslümanlar ile Allah arasında kişilerin şahsi görüşlerinden, anlayışlarından ortaya çıkan, meslekler, tarikatlar, cemaatler engel olamazlar. Aksi halde engellilikleri devam edecektir. Çünkü bu düşünceler toplumda, devlette hakim olduğu müddetçe Allah ile insanlar arasında mutlaka bunlar girecektir. Müslümanların kuracağı devletin temel görevi Allah ile insanlar arasındaki her türlü engeli kaldırmaktır. İster Müslüman olsun, ister olmasın, Müslüman bir devlette Yaşayan halk varsa, bu halkların dini Müslüman da olabilir, Müslüman da olmayabilir. Devletin görevi, her insanın Allah ile olan ilişkisini direkt sağlamasını yaptırmak ve araya giren engelleri kaldırmaktır. Onun için o Bakara suresinin 256. ayetinde ifade edilen Allah'ın ortaya koyduğu hak ve batıl belli olmuştur. Artık bırakın, kimseye baskı yapmayın. Kişi İsterse Rabbine yönelir, isterse yönelmez. Zorlama yapmayın. Şimdi zorlama yaptığınız anda engel olmuş olacaksınız. İster iyi yönde engel olun, ister kötü yönde. Fark etmiyor. Allah diyor ki, kulla beni bırakın. Araya girmeyin. Ben o kula gerekeni söyledim. O kul gerekeni kendisi yapacak. Ya hidayete talip olacak ya da olmayacak. O sizi ilgilendirmiyor. Sizin göreviniz diyor Allah, Ayetlerinin özünden çıkan şey, sizin göreviniz, o insanla benim arama girecek her türlü engeli kaldırın. İster Müslüman olsun, ister kafir olsun. Fark etme. O engeli kaldırın, o insanların rahatlıkla Rabbine yönelmesini ve arada hiçbir engeli olmadan Rabbine yönelmesini sağlayın. Göreviniz bu. Zamanımızdaki ayetlerden çıkan anlamları kavramlaştırma, hareketleri de ıstılahlaştırma gibi Arapça kelimelerin Lügat anlamlarını sınırlandırmaktan ibaretmiş. Dün nasıl Müslümanlar ıstılahlaştırma hareketleriyle ayetlerin lügat anlamlarına sınır getirip ayeti bir yönde sınırlandırdıysa kavramlaştırmada da sınırlandırılmaktadır. Müslümanların günümüzdeki siyasal mücadelelerine anlam kazandıran kavramlaştırma hareketi yarının koşullarına göre değişebilir. Yani bugün ortaya koyduğunuz kavramlar yarın değişebilir. Nitekim ülkemizde son 30 yıl içerisinde ayetler üzerindeki kavramlaştırmalar sürekli değişkenlik göstermiştir. Buna hem bilginin, bilincin gelişmesi hem de şartların değişmesi nedendir? Eğer anlayışlarımıza göre ürettiğimiz kavramları ayetlerin anlaşılmasında şart koşarsak, ayetlerle aramıza Dolayısıyla Allah ile aramıza kavramları, kavramları üreten insanları koymuş oluruz. Çünkü o kavramları üretenler insanlardır ve insanlar mevcut kültürlerine, mevcut bilgilerine ve bilinçlerine göre, mevcut akıl, mantık ve zeka seviyesine göre ve mevcut irade kapasitesine göre bu kavramları oluşturmaktadır. Aynı iştahat gibidir. Kavramlaştırmak da iştahat etmekle aynıdır. Bir insanın ben bu ayetten şunu anlıyorum, bunun kavramı budur dediği anda ona iştah etmiştir. Müslümanlar Allah'ın ayetlerini anlamaya çalıştıklarında, lügat, ıslah, kavram anlamlarını birlikte ele aldıklarında gerçeğe yaklaşabilirler. Ancak henüz Müslümanların geneli böyle bir yaklaşımdan uzak. Toplumun geneli şartlanmış bir şekilde ayetleri tartışmasız bir şekilde kendi bakış açılarıyla anlamayı diretiyorlar. Biri çıkıyor sadece lügat anlamıyla konuşmaya çalışıyor. Biri çıkıyor ıslah anlamlarını dayatıyor. Birileri çıkıyor kavram anlamlarını dayatıyor. Dayatmalar da hayır getirmiyor. Onun için önce insan kendi kafasındaki aklındaki dayatmayı kendinden kaldırıp insanlara da dayatmaması gerekiyor. Böylece Allah ile aralarına direttikleri anlayışlarını koyuyorlar ve dayatıyorlar. Bu dayatmaları ortadan kaldırmadıkları için. Halbuki Allah Müslümanlara akıl edin diyor. Akıl edin ki, iddia ettiğiniz görüşten daha güzeli sizi bekliyor olabilir. Hemen bu görüş tamdır, bu kavram nettir, bu anlayış nettir demenize gerek yok. Tamam. O gün için bu anlayış, o an için bu anlayış nettir size göre ama akıl edin, daha güzeli vardır, daha güzeli sizi bekliyordur. Onun için Allah'ı dinlemek, Allah'ı ayetlerini anlamak için aklımıza, mantığımıza, irademize, dilimize, anlayışımıza engel koymamak gerekir. Kültür dediğimiz şey, Müslümanlar ile Allah arasındaki ikinci önemli engeldir. Kültür dediğimizde insanın ailesinden, çevresinden, yaşadığı ülkeden, dünyadan aldığı her türlü bilginin, bilincin, Yaşam anlayışlarının hafızasında oluşturduğu bilgiler bütün aklımıza gelir. İnsandaki bilgiler bütünü ile insan düşünür, inanır ve yaşar. Allah'ın gönderdiği din ile insanın edindiği kültür birleşerek bir yaşam çizer. Hiçbir insan ben sadece Allah'ın gönderdikleriyle yaşıyorum diyemez. Mutlaka çevresinden, ailesinden elde ettiği kültürle birlikte, Allah'tan öğrendiklerini birleştirir ve bunu yaşamaya çalışır. Her ne kadar insanlar Allah'ın gönderdiği dine göre yaşıyoruz deseler de aslında iki kültürün bileşkesiyle hayatlarını yaşarlar. Zira dinin temel bir kuralı var. Atalardan yani aileden çevreden gelen kültür Allah'ın ayetleriyle çatışmadıktan sonra insanın düşüncesinde, yaşamında var olabilir. Tabii bu tür kültürün İnsanın düşüncesinde, yaşamında var olmasının ince, kesin tek bir kuralı var. Asla atalardan gelen kültür, Allah'ın ayetleriyle çizilen düşünceye, yaşama, egemen olmayacak. Bütün mesele bu ince, kesin kuralı korumak iken, ne yazık ki, Müslümanların tarihi, bu konuda olumlu örnekler olmuyor bize. Müslüman Araplar, Müslüman Farslar, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Yunanlar, Müslüman Lazlar, Müslüman Yahudiler, Müslüman Hindular. Bunlar çoğaltılabilir bu, bu tür ifadeler. Kısacası, Müslüman olan tüm etnik kökenler, etnik kökenlerinden yani atalarından gelen kültürleri İslam'la birleştirerek düşüncelerini oluşturmuşlardır. Yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Çoğu kez etnik kökenlerden gelen din, Allah'ın ayetlerini bu toplumların anlamasında etkili olmuştur. Özellikle Arap kökenli olmayan Müslümanların bir taraftan ayetleri Arapçadan dillerine çevirerek anlamaya çalışmaları, diğer taraftan ayetleri anlarken kültürlerinin bakış açılarından etkilenmeleri olumlu sonuçlar çıkarmamıştır. İslam'ın kuralları çerçevesinde atalar kültürü alınıp diğerleri terk edilecekken atalar kültürünün düşünce ve yaşam tarzları devam etmiş, devam etmesi bir yana, İslam dinindenmiş gibi kabul edilmiştir. Mesela, Müslüman Türklerin yaşamlarında var olan yatırlar, türbeler, adaklar, sunaklar, mumlar, çaput bağlamalar Türklerin eski dini Şamanizm'den gelmektedir. Osmanlı'nın Hicaz, Yemen savaşlarının altında yatan, Arap Müslümanlarının gelenekleriyle Osmanlı'nın eski Türk geleneklerinin çarpışmasından ibarettir. Müslüman Araplar Allah'ın ayetlerini bir kenara bırakarak atalarından gelen gelenekleri İslam kabul ederken aynı şekilde Müslüman Türklerde, Müslüman Kürtlerde, Müslüman Farslarda, Şamanizm'den, Mecusilikten ve diğerlerinden gelen gelenekleri İslam adına bütün Müslüman dünyasında uygulamaya kalkmışlardır. Egemenliği çerçevesinde. Müslüman Arap ülkelerine götürmeye çalıştıkları Türbeleriyle, yatırlarıyla, mumlarıyla Müslüman Türkler Osmanlı tepki görmüşler. Müslüman Arapların Osmanlı'yı kafir ilan etmelerine neden olmuştur. Bugün bile dikkatimizi çeken bir şey var. Mesela herhangi bir Müslüman ülkesinde bir yatır, bir türbe, yörenin Müslümanları tarafından yıkılmaya kalkmışsa, hemen ülkemizdeki laikler, ateistler, kemanistler, muhafazakarlar bile itiraza başlıyor. Neden? Halbuki yörenin halkı kendine göre, kendi inançlarına göre yatırı, türbeyi yanlış görüyor. Olabilir. Mesela Arapların kültüründe yatır, türbe yok temelde. Böyle bir şey yok. O zaman Arap kültürüne göre, geleneğe göre bu türbe yanlış bir şey. Yani İslam'a sonradan sokulan bir bidat. Onu sokanları sapık ilan ediyor adamlar. Ama bunu kaldırmaya kalktıkları zaman hemen ülkemizdeki bırakın Müslüman muhafazakarları, Kemalistler bile hemen itiraz ediyorlar. Ateistler, laikler bile itiraz ediyorlar. Niye sorarsanız sorun kendinize göre niye? Niye bunların kaldırılmasına izin vermek istemezler? Halbuki izin vermek istemeyenler ülkemizde İslam'ı kaldırmak, yok etmeye çalışmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mesela laikler, ateistler, kemalistler dini ortadan kaldırmak, dini yaşam ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yaparken öbür tarafta Yemen'de veya işte Afrika'da veya işte Suudi Arabistan'da bir türbe yıkılmaya kalktığı zaman hop ayağa kalkıyorlar. O zaman sormamız gerekir. Neden ülkemizde İslam'ı yok etmeye, kaldırmaya çalışırken diğer ülkelerde yatırların, türbelerin kaldırılmasına karşı çıkarlar? Aslında cevap çok basit. Bilinçaltlarında şamanizm yatıyor. Bilinçaltlarında Türklerin genel tarihinden gelen bir şamanistik var. Bu şamanistik yatıyor. Orada kaldırılan aslında Şamanizm'in simgeleri kaldı. Yatır, türbe, çaput, mum, Şamanizm'in simgeleri. Kaldırıldığı için rahatsız oluyor. Ateistler, Kemalistler, laikler, efendim Aleviler, Bektaşiler, rahatsız oluyorlar çünkü kendi geleneklerine ait. Yatırlar, türbeler, İslam'ın simgeleri değil. Şamanizm'in simgeleridir. Onlar yatırlara, türbelere İslam adına sahip çıkmazlar. Bilinç altlarında yatan, farkında olmadıkları. Şamanizmin etkisiyle sahip çıkarlar. Böylece kültürlerin Allah'ın dinini anlama yolunda, Allah ile insanlar arasında nasıl girdiğini görmüş oluyoruz. Müslüman dünyası, atalarından gelen kültürleri, Şafii mezhebinin mesalihi mürsele yani en güzel maslahatlar, Hanefi mezhebinin örf yani toplumun gelenekleri, fıkhın kaynağıdır şeklindeki dini hüküm üretme metodunun kaynağı görmekle dinin parçası saymışlardır. Bakın bu çok önemlidir. Hanefiler örfü dini hüküm vermede kaynak kabul etmişlerdir. Şafiler mesaili mürsele adı altında toplumun yaptıkları, toplumun hareketleri, toplumda var olan şeyler eğer ayetlerle çatışmıyorsa onlarda da o görüşe göre, o toplumun yaptıklarına göre hüküm vermek mesaleyi i müsrededir. Yani güzel bir masraattır. Çünkü toplumu çatışmaya, itmeye gerek yok. Madem ayete ters değil, öyleyse o hükme göre verilebilir demişlerdir. Hanefiler de örfü bu açıdan kabul etmişlerdi İkisi de aynıdır. Birisi mesai-i birisi örf Anlatıma baktığınız zaman aynı noktaya varır sonuç olarak. Dini hüküm belirtmede Örfün veya mesali-i mürselenin kaynak olarak kabulü, onu din statüsüne sokmuştur. Yani örfü din statüsüne ve, yani hangi din statüsüne? İslam dini statüsüne sokmuştur. Mesali-i mürseleyi de İslam dini statüsüne sokmuştur. Bu mantık, fıkıh usulüne, fıkıh üretmede kaynak, kitap, sünnet, icma, kıyas, örf olarak, mesali-i olarak geçer, Kitap, sünnet, icma, kıyas, örf, hanefilerde, kitap, sünnet, icma, kıyas, mesali-i müsele, şafilerde ele almış. Halbuki Allah'ın açık hükümlerinin olmadığı yerlerde verilen iştahadi hükümlerin, dinin hükmü olmayıp, kişilerin kendi hükmü olduğu gerçeği düşünüldüğünde, iştahatların dini hüküm sayılması da Allah ile kulları arasında engel olarak konulmuştur. Bir iştahada bu dinin hükmü dediğinizde, o Allah ile kul arasında girmiştir artık, bitmiştir. Müslüman fakihlerin, ister Arap, ister Türk, ister Kürt, ister Fars, ister Hindu, veya ister Yahudi, ister Yunanlı, ister Rus, ister Alman, ister İngiliz, hangi etnik kökenden olursa olsun, kendi kültürlerini esas alarak iştahat etmeleri, yaptıkları iştahatları, İslam dininin hükümlerinden saymaları, Allah ile aralarına kültürlerini koyma çabasıdır. Sonuç bir kültür, yarıştırmasına bir kültür kabul ettirme kavgasına varır. Kısaca, Allah'ın ayetlerine göre analiz edilip seçilmeyen, yapılan iştahatların, dinin hükmü sayılan düşünceler, hükümler, yaşamlar, İslam'dan kabul edildiğinde, ayetlerin anlamı bozulmuş, kaybolmuş, Allah'ın dini ortadan kalkmıştır. Allah'ın dininin, yani hükümlerinin olmadığı düşünce, Yaşam biçimi de Allah ile kul arasına girmiş demektir. İslam'ı hakim kılmak, insanların iştahatlarını din hükmü kabul etmemek, iştahatları sadece insanların İslam'ın hükümlerinin olmadığı yerlerdeki görüşleri olarak kabul etmektir. Yine İslam'ı hakim kılmak, atalardan gelen kültürlerin Allah'ın ayetleriyle çatışmayanları kabul edip diğerlerini terk etmektir. Ancak o zaman Müslümanlar Allah ile kendi aralarına insanların görüşlerini yani iştahatlarını atalarından gelen kültürleri yani geleneklerini sokmamış olurlar. Evet arkadaşlar bu konuda bugünlük bu kadar. Gelecek hafta Allah ile kullar arasındaki engeli kaldırmak başlığı altında ki alt başlığındaki sunumumuz devam edecek. Başka engeller var. Onlar üzerinde konuşmayarak durumunda kalacağız. Bugünlük bu kadar. Bugünkü konuşma çerçevesinde sorular, eklemeler, çıkarmalar varsa alırım. Elimden geldiği kadar da cevap veririm. Hepinize iyi geceler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.